Ben bir akademisyenim. Beni bir çoğunuz yazdığım kitaplardan biliyorsunuzdur. Bir kısım daha fazla bir kısmınızda aslında bu son YouTube'da yaptığım programlardan biliyorsunuzdur. Ben bugün öğrenmeyi öğrenmek konsepti üzerine konuşacağım. Çünkü aslında bir akademisyen olarak işte bu alanda bir katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Bir de değişen bir çağda yaşadığımız için bir tarihçinin vizyonu sizin için önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında tarih sizin zannettiğiniz şey değil. Az çok beni daha çok takip edenler bunu bilir. İşte savaşların ard arda yazılması, kimin hain kim olup olmadığının karar verildiği bir ilim değil. Aslında değişimin ilmidir. Toplumların ve insanların değişiminin ilmidir. Bu değişen, çok değişen, belki de insanlık tarihinin en hızlı değiştiği çağda biz kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Şöyle düşünün. Evde ekmek yapan var mı aranızda? Ekmek yapma makinesi Evde babam da öyle yoğurt yapıyor. Böyle bir çılgın bir çağdayız. Ee, i̇nsanlar evde ekmek yapıyor, yoğurt yapıyor. Ancak e, kendi eğitimlerini çok pasif bir şekilde başkalarına. Yani yediği yoğurttan daha az önemli aslında entelektüel süreci insanların. Ve bunu bir şekilde vicdanımız bizi rahat bıraksın diye kişisel gelişim kitaplarına devretmiş durumdayız. Bir gün belki ben de yazarım ama size bir şey söyleyeyim. Kişisel gelişim kitabı bir oksimorondur. Yani birbiriyle çelişen iki şeyin yan yana gelmesi. Bunu lütfen okumayın. Çünkü kişisel gelişim, herkes kendine ayrı, özel bir insandır. Kendine ait bir DNA'sı vardır. Kendine ait bir sosyoekonomik background'ı vardır. Kendine ait bir Kendine ait bir ne bileyim ekonomik statüsü vardır, ülkesi vardır, kültürü vardır ve bir kitap size genel şeyler söylemekten öteye gidemez. Adı üstünde kişisel gelişim. Yani 100 bin satan bir insan yüz bin kişinin kendi kişisel gelişimini ne yazık ki gerçekleştiremez. Ama bu bizim işimize geliyor, bu kolay geliyor. Burçlarda da aynısı var değil mi? Burca inanan var mı aranızda? 2020 yılında Burca inananlar bir el kaldırabilir mi? Bir sosyal bilimciden duymayın ama çok saçma bir şey. Bakın büyü yok, burç yok. Şey Kabilelerde bile büyü falan yok, yani bunlar çok ortaya çıkmış değil mi, Malinowski'ye falan bakarsınız, artık antropologlara sorun söylesinler. Büyü yok arkadaşlar, reiki de yok. Annem bazen diyor ki bana sana reiki yolladım falan, karmamana, üç kulü bir oku diyorum, yani bari hani o taraftan belki bir şey gelir. Bu sizin modern, bu dünyanın dininin neoliberalizm size kaptırdığı yalanlar ve siz böyle bir çağda kendinizi geliştirmeye, işte burçlara inanır gibi kişisel gelişim kitaplarını, olmaz. Olmaz, ben zaten o kadar geliştirmeyi biliyorum. Niye sizinle 16-95'e paylaşayım bunu? Hiç böyle bir mantığı yok. Kendi kendinizi gelişecek. Peki nereye, biz nereden başka gelişiyoruz? Bir de üniversiteden, değil mi? Aslında biz kendi gelişimimizi eğitime veriyoruz. Fakat eğitim bize bunu karşılayabiliyor mu? Bakın üniversite çağlarında, Amerika'daki Amerikan Çalışma Bakanlığı'nın burada bir şey var. Aslında Amerika ki, Amerika'da bugün okul çağındaki çocukların, 2016'ya göre %69'u lise çağındaki çocukların üniversiteye gidiyor. Ama üniversite isteyen şeyleri burada gördüğünüz zaman, aslında yüzde 25 gibi bir oran görüyoruz. Yani işlerin yüzde 25 Amerika gibi bir yerde bir üniversite degree istiyor, üniversite mezun olmayı istiyor. Ama biz tamam enstattan dolayı üniversiteye gidiyoruz. İki üniversite neden ortaya çıkmıştır? Ondan da bahsedeyim. Üniversite 19. yüzyılda mühendis, subay, hekim. ...yaratmak için ortaya çıkmıştır. Ve bugün o kadar çok meslek var ki, her gün meslek değişiyor. Şimdi üniversitede aldınız, Amerika'da bile olsa eğitim size aslında yetmez. Üniversitenin öğretmeye öğretmeyi öğretmesi lazım. Ben kendi okudum, bir kenti ya da Georgetown gibi okudum, bunu öğrendim. Bugün benim sınıf arkadaşlarımın içinde mimar var. Uluslararası Işıklar mezunuyum, o şeyde düşünün. Mimar var, burada oturuyor Erkan. Ee, Senarist var. Moda, bir tanesi New York Moda Haftası'na çıkıyormuş, onu tanımıyorum. Şair var, biri yapımcı oldu, biri ajan sahibi oldu. Ben tarihçi oldum ama bakın başka bir şey yapıyorum. Niye? Biz kendimizi geliştirmeyi öğrendik. Üniversite size bunu öğretmeli aslında. Çünkü üniversite o üç, üç. İşe odaklanmış bir şekildeydi ve 1913 yılında 10 binde 7 ile 13 arasında yani binde 1'e ortalamayla yani 1000 kişiden biri e okula gidiyordu. Bugün Amerika'da %70. Demek ki bizim genel topluma eğiten bir şeye dönüşmüş ama 19. yılların metotlarıyla. Zaten yapılan araştırmalarda biz onu gösteriyor. Gene Amerika'da yapılmış araştırma şunu ortaya koyuyor ki, İlk iki sene, ikinci sınıfı bitirmiş öğrencilere bakıyorlar. Yüzde kırk bilişsel özellikleri hiç gelişmemiş. Amerika'da bu. Burada bunun ne olacağını, oranları siz artık daha yukarı doğru çekin. Dört sene sonunda yüzde 36 Tabii bizim okula gelirseniz öyle bir şey yok. Hemen geçiyor. Yani şey yapmayın, yüzde üç kişiden biri boşuna gelmiş. Bir de Amerikan okullarında öyle bizim gibi imzayat, amfiders falan yoktur yani. Hakikaten böyle hani ortalama belli bir ortalama yakalanmıştır. Demek ki üniversite işim aslında o kadar pek bir işe yaramıyor. <gülüyor> bir üniversite mensubu olarak e, bunu söylemekten ne yazık ki şeyim ama üniversitenin paradigması değişmeli. Değişir de ama sadece üniversiteyle size yetmeyeceğini görüyorsunuz. Tabii Türkiye'de durum daha da vahim. Bakın burada üniversite sayıları var. Hemen arkamda göreceksiniz. 73 tane vardı ben girdiğimde. 77 tane olmuş ben 2006'da Amerika'ya gittiğimde sonra ben beni, be, be, benim yokluğumu fırsatı bulup Fenerbahçe'nin çeyrek finale çıkması gibi şampiyonlar liginde 90 tane üniversite açmışlar. O 90 tane üniversitede tabii ki eğitim koşulları, altyapıları beklediğimiz gibi olmaz. Bakın bunlar kütüphanelerinde yer alan toplam kitapla göre özel okulların para verdiğimiz değil mi? Okulların şeyleri, bakın 100.000'i, 100.000 Halil İnalcı'nın kitap sayısı benim hocam, 100.000'i geçen 10 tane üniversite var. Bakın hangi kitaplar demiyorum, sayıya 100.000'i geçen 10 tane kitap sayısı var. Her zaman, her zaman bu alanda birinci Bilkent Üniversitesi'dir. Ee, gene öyle, bakın açık ara fark atmış, 500.000'de ama açık ara da fark yemiş. Harvard'da 19 milyon kitap var ve bunların bazıları el yazması. Böyle işte Sabahattin, Ali Kürk, da Madonna, buçuk yapı krediden alalım değil yani. O <gülüyor> Oxford 12 milyon Cambridge 8 milyon milyon ya bizde 500 bin biz o kütüphaneyi bitiremiyorduk. Arkanda burada arkadaşım o da öyle okuyoruz okuyoruz. bitiremiyoruz. Godon'un matbaası Türkiye hala gelememiş. Daha da kötü bir şey bakın. Aşağıda görüyorsunuz Lokman Hekim Üniversitesi 1231 Antalya AK para veriyorsun buna ya 500. Artık orada çalışamayacağım garanti oldu. Bunlar her yerde söylüyor. 500 tane kitap 500 Zeynep Mehveşgürkan benim kızımın kitabı var 500 tane. Yani boyama kitabı falan ama 8 yaşında. <gülüyor> Kitap mı kitap abi nedir yani? <gülüyor> o anlamda görüyorsunuz. Demek ki üniversitenin böyle büyük bir problemi. Üniversite bu iş için yapmayacak. Zaten niçin gittiğinizi de bilmiyorsunuz. işçi mi gidiyorsunuz, akademi için mi gidiyorsunuz? Üniversitesi niçin aldığını bilmiyor. Bir sürü insan ama. <gülüyor> hiçbir fikrimiz yok. Getirip getirip bırakıyorlar önümüzde. Hop hop hop git. Yani hani ders bitti gidelim. Bu. Dolayısıyla e, siz kendinize geliyorsunuz. Ve bunu yapabilirsiniz. Çok değişen bir çağda yaşıyorsunuz. Ve artık kendiniz internet üzerinden gelişebilirsiniz. Mesela internet muhteşem bir şey. Kullanmasını bilene. Bakın eskiden böyle kartotekler vardı. Açıyordunuz. Ben tarihçiyim. arşive falan çok giderim. En son Bibliotek Nasyonel'de de böyle Oradan kitap şeyleri. Elektronik değildi. Böyle işte bir kitap bulacaksınız. Gideceksiniz, alacaksınız. 10 dakika, 15 dakika sürüyordu. Böyle kütüphane kartları vardı. Tak tak tak tak şey yapıyordu. Şimdi bunlar bir item oldu. Satıyorlar saflar bunları. Fakat artık Metal Library Genesis var. Dünyadaki milyonlarca kitap burada PDF halinde var. Şimdi Türkiye'deki 10 liralık, 20 liralık alırsın parasını verip de kitap var 300 dolar. Ee, i̇şte renk teorisi, bilmem ne, mimar için çok şey değil mi? Ee, i̇şte caz tarihi öğrenecek, biz program yapıyorduk. Bir kitap var 180 dolar. Buraya giriyorsun, 50, yüzde 40 PDF'si çıkıyor. Olmazsa artık bir yerden bulacaksın bir arkadaşından. Fotokopi imkanı var falan. Ve bu açıkçası korsan bir site. Ama hayır neden? Hiçbir akademisyen yazdığından para almıyor. Bu da ayrı bir sektör. Başka bir zaman anlatırım. Başka siz burada durun çıkışta anlatacağım. <gülüyor> Altta WorldCat var. Dünyadaki bütün kütüphanelerin bağlandığı şey. Eğer Boğaziçi, Bilkent gibi bir yerdesiniz. Dünyada herhangi bir kütüphanede olan eser size Dan diye geliyor. Siz de bir iki hafta içinde FedEx'e getiriyorlar. Ve bunu üniversite ödüyor. Böyle hizmetleri de var. E, JSTOR. 75 bilim dalı. 12 milyon makale var içinde. Eğer JSTOR'u iyi sahtesi de ScienceUp. Şöyle bir şey var. Tarih... <gülüyor> <gülüyor> Tarihçilerin şöyle bir şeyi var. TH'ye hava yollarıyla hepimiz kavga etmişizdir. Benim iki tane arkadaşım var. Fatih ile Gültekin ikisi de tarihçilerimler Londra'ya gitmişler. Londra'da böyle bir sürü, herkes arşiv iktidar aslında makale çektiriyorlar. Sonra bunları iki bavula koyuyorlar, THD, kavga, dövüş, yumrukla kavga edecekler, getiriyorlar buraya. İki ay sonra ben dedim ki, Bunlar, oğlum J-Store var, J-Store daha yeni çıkmış. Bunlar böyle kaldı tabii, 35 kiloyu oradan getirdikleri için. Çünkü hepsi artık pdf. Benim sadece şu cep telefonumdan Dropbox ulaşabileceğim 5 bin tane kitap var, o kadar inerliyim, 20 bin tane olabilir, makale olabilir. Bunları bu şekilde kullanabilirsiniz. Eskiden böyle büyük sözlükler vardı, bir de böyle kitap kokusu, çok, iyi, çok iğrenç kokuyordu, rutubet kokuyor, burnunuz şişiyordu, ben astım oldum. Ve artık word reference var. Baksanıza o ya katalanca diyor ya İngilizceden Almanca çeviriyor İngilizceden Hollandaca çeviriyor buradan öğren öğren öğren ya yani bu yazılı şeyle öğrenebilirsiniz hatta Netflix ben Fransızca mezun değilim ama iyi Fransızca konuşurum hatta da Fransızca mezunların bir tanesi Yandex'in Fransızca olduğunu görmedim lütfen dil öğrenmek istiyorsanız şunları yabancı dilde kullanın niye öğrendiniz yani tüm bar çıkışında insanlara sormak için öğrendiyseniz İngilizce yetiyor hiçbir problem değil bakın ben mesela Netflix'i böyle kullanıyorum e, Fransızca kullanırsanız Fransız dublaj veriyor size Oh ne güzel eskiden ben her yaz buraya gidiyordum Allah'tan anam parası vardı yolluyordu gidiyordu Dil kurslara işte akşam diskoya git falan ben öyle öğrendim. E, gerek yok artık bak, her şeyin o kötü Netflix dizileri var ya zaten çok kötüler. Benim danışmanlık yaptıklarım hariç. E, <gülüyor> o dizileri Fransızca izleyebilirsiniz, dublajlı falan ancak öyle şey, İtalyanca izleyebilirsiniz, Katalanca izleyebilirsiniz, izlemek e, mümkün. Peki biz ne izliyoruz? Heh, erkekler bir gülümseme yerleşti <gülüyor> ekrana bakınca. Bakın daha ilginç bir şey, bunun lazeri de var ama ben sözlerce olduğum için tam çözemedim. Belki de yoktur. Genelde Google, YouTube, Facebook, sosyal medya arama motoru. Bir tane Wikipedia var, o da ödev yapmak için falan kullanılıyor. Ya da Twitter'da artistçe bir şey söylemek için. Onun dışında bakın bolca pornografik site var. O önemli değil. Girin yani yapılacak bir şey yok. Bakın daha ilginç bir şey var. Netflix'in ortalamasına bakar mısınız? Ne yazık ki lazerim var. Netflix 9 dakika bunlar 14 dakika. Demek Do ki doğru e kullanmıyoruz. Evet biz bunu kullanmasını öğreneceğiz. Bunun için 5-6 tane size tavsiye vereceğim aslında. Öyle de bitireceğim. O daha bol bol zamanım varmış konuştuğum için. Birincisi... <gülüyor> Birincisi evet hayır diye bir şey yoktur. İlker Canektegil'in bana hep söylediği gibi. Abi öyle mi böyle mi? Öyleyse böyleyse bana ihtiyacın yok. Biz soru cevap yapıyoruz. Ben böyle sahniye de çıkıyorum. 5 kişi bilet parası verip geliyor. Sonra bana soru soruyor. Bilmem ne Tugay'ın bilmem neydi. Ya sana ne onu git Google'dan sor. Yorum analiz önemli. Önemli olan green'in tonu. Green'in tonunu benim gibi bir adam severebilirse tarihte iyi tarihçidir. Siz de bir şey almış olursunuz. E, i̇kinci olarak e, sizi zorlamayan hiçbir şey geliştiremez. Sizi her zaman zorlamasına dikkat edeceksiniz. Aynı böyle body building yapan var mı? Hep hani ağırlığı arttırırsınız ya. Hep beğendiniz. Neo-liberal toplum size bir şey çakacak ya, hep böyle mal satacak ya. O yüzden size hep tüketebildi tüketemediğiniz şeyleri tüketiyorsunuz. 5 tamam, kat değil ama biliyorsunuz benim bir kitabım çıktı. Bunu herkes bilir. O da şey yani onu bir şekilde çok sattırdık ve bazen özellikle yaşlı gruplar ya bu çok ağır dediler ama gençler demedi. Gençlerde hiç öyle bir şey almadım. İşte ya bir seviye ağır olsun. Çünkü ben okuyucuyu yukarı çekmek isterim. Çünkü ancak öyle gelişirsin. Hiç kimse Bukowski okuyarak doğmadı. Hiç kimse Fandango'dan anlayarak doğmadı. Hiç kimse ko anlamıyor yani bugün de anlamıyor bence okunca da anlamıyor yani hala onca şeyden sonra o kadar anlıyor olsa Türkiye böyle olmaz e, dolayısıyla bunları yapa yapa öğreneceksin üçüncüsü bilgiyle ilişkimizi onaracağız nasıl onaracağız bilgi iki tip bilgi vardır biri eski tip şeylerde bilgi edinilecek bir şey olarak edin, e, algılanır. Yani sınırlı bilgi vardır edinilecek bir şeydir. Özgür Sezerim de bir gün bana dedi gibi abi bir iki üç kitap söyler de şu mevzuyu çözeyim demişti bana tarih e, alanda. O zaman tabii ben böyle kaldım ben 15 yıldır iki üç kitaplık bir iş yapıyorum. Evet yani o sınırlı bilgi olduğu inancı ben bu bilgiyi alırım arkadaşıma satarım. Bu yanlış bir şeydir. Bu tarım toplumu kültürüdür. Böyle bilgiyle ilişki kurarsanız bir şey öğrenemezsiniz, kendinizi geliştiremezsiniz. Sokratın dediği gibi bir şey biliyorsam o da bilmediğimdir. Bilgi keşfedilecek bir şey gibi olarak algılandığında, sizi analize getirdiğinde, öğrendikçe caylileştirdiğinizi kabul ettiğiniz zaman daha çok öğrenirsiniz. Şey gibi düşünün, Kolomb gitmiş ya işte, sendömingi buluyor ilk başta ve koskoca bir kıta çıkıyor arkasına. Bu farkında değil de. Hani biz bugün biliyoruz. Dolayısıyla bilginin böyle bir şey olduğunu ve bir statü objesi değil, insanların başına kalkmak, hava atmak için değil, bilakis oldukça alçak gönüllü bir ilişki kurma zorunda olduğunuz bir şey olduğunu anlarsanız daha rahat öğrenirsiniz. Bir başka şeyde de, neoliberal toplumsal bir sürü yalan söylüyor. Bunlardan biri de kolay yol. Hani hep böyle kolay yol istiyoruz ya. Mesela bana, hep şimdi bana diyor, hocam yedi 28 yılını nasıl konuşuyorsun? Çalışarak konuşuyorum değil mi? İlk başta onu şey yapmasa. insan bunu anla. Herkes böyle bir şey vermem. Herkes böyle balet balerin olmak ister. Bakın ne kadar güzel gözüküyorlar. Ama kimse böyle ayaklara sahip olmak istemiyor. Aslında bütün problemimiz bu. Herkes öğren, herkes bilmek istiyor. Kimse öğrenmek istemiyor. Bilmek yapacak bir şey yok. Baleri kim yolluyor kızı baleye? Bale Bale, işte bak ayaklar böyle olacak. Yani bu da işin şeyi, yani akademisyenliğin de şeyi var. Mesela ben hiç susmuyorum. Sürekli şey yapıyorum, hanım artık beni odaya falan kilitliyor. Dolayısıyla böyle yani akademisyenliğinde evlenirken iyiydi. Evet, zayıflama çayları değil mi? O oh, Yiyim yiyim zayıflama çayları. Çok basit bir mantığı var. İlk başta bağırsağı temizlediği için 750 gram veriyorsunuz. Oluyor. Arkadaşlar para vermeyin böyle şeylere. Dolayısıyla aynı şekilde de nasıl kolay zayıflanmıyorsa nasıl her şey kelle paçayla çözülmüyorsa. Ne güzel değil mi? Sen bakma. Kelle paça için oh, dizler çok iyi falan. E, olmuyor öyle abi. Değil yani. Bunu bir Tıpçı olmaya gerek yok. Anlıyorsun zaten naturinden. Şey olmuyor. Hepimiz açıkçası I don't come food. Show me. Yersin öyle daya işte. Bilgisayardan bu kadar öğreniliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. ek kasetten dil öğrenilmiyor. No pain no gain diye bir şey vardır. Acı olmadan kazan çok diye. Ne yazık ki böyle her şey sizin elinize direkt gelmiyor. Bunun taklidini yapabilirsiniz. Nasıl böyle işte burnumuzu, ağzımızı her yeri yaptırabildiğiniz gibi. Kültürlü gözükebilirsiniz. O Türkiye'de baktığınız zaman dünyada hiç kimsenin bilmediği kadar filozofun ismini bilen bir sürü insan görürsünüz. Ama ortalama entelektüel seviyemiz de belli. Dolayısıyla biz bilgiyle yararcı, hava atmak, malumat fırçası olmak üzere değil. Böyle aynı şekilde çalışarak bizi kendimizi gel yani dışarıya göstermek için değil kendimizi hakikaten daha iyi bireyler, daha iyi bir anne, daha iyi bir baba, daha iyi bir çalışan, daha iyi bir evlat, daha iyi bir e, mesleğimiz neyse onu yapan insan haline getirecek bir şeymiş gibi olursa şey kurarız. Evet. Bir başka son yalan liberalizmin aslında sen de yaparsın. Hayır arkadaşlar sen de yapamazsın. İnanmak başarmanın yarısıdır. Ne yazık ki böyle bir şey yok. İnanmak başarmanın yarısı falan değildir. İnanmak başarmanın ön koşuludur. Çünkü zaten başarı, değil mi? Kaderini eline alı. Elinize birçok şey alabilirsiniz ama kader bunlardan biri değildir arkadaşlar. Yapabilecek bir şey yok. <gülüyor> yani niye böyle yaptınız şimdi? <gülüyor> İnanarak başaramazsınız. Her kadın güzeldir. Her kadın güzelse çirkin kadın güzel olur. Bunlar relatif şeyler. Yani benim ben şimdi mesela bu arada çok para kazanıyorum. Gene az çünkü de beraber diğerleri daha çok kazanıyor. Öyle bakarsın yani. Para kazanıyorsun o daha... Budur. Başarının tanımı başkasının yapamadığını yapmaktır. Başkasının yapamını yapmanız için de böyle bu yalanlardan kendinizi arındırmanız lazım. Yeteneğinize göre iş seçin. Dolayısıyla üç tane şey söyleyeceğim. Bir, bir şey öğrenmek istiyorsanız ne kadar biliyorsunuz önce olsun. Nereden geliyorsunuz? Yani mesela tarih öğreniyorsunuz da, sosyolojiden mi geliyorsunuz, mühendislikten mi geliyorsunuz? İki, ne kadar öğrenmeniz lazım? Sunum mu yapacaksınız, kitap mı yazacaksınız, yoksa bir insana bir tavsiye mi vereceksiniz, efendime söyleyeyim, yoksa zevkiniz için mi okuyorsunuz, bunu bilmeniz lazım. Bunu da dışında üçüncü, ne kadar zamanınız var? Çocuk geliyor bana ya da 50 yaşında adam atmış. Hocam ben Roma tarihi çalışmak istiyorum, Latince öğreneceğim. Ya ben öğrendim, unuttum Latince'yi. Sen Roma tarihi 50 yaşında neyini çalışacaksın? Yani okumak merak ediyorum diye. Roma tarihçilerin hepsi Roma anca Latince biliyor. Gerek yok. Gerek olmayan şeylerle uğraşıp iyi bir stratejiyle girmezsek bilgi kendimizi e, geliştiremeyiz. Ve yani son tavsiyem ve bu çok önemli bir şey. Avital Ronel ortaya çıktı ki aptallık çağında olduğumuzu söylüyor. Gene Carl başka bir şey söylüyor. insanların akıllı gözükme... Uğraşı onları aptallaştırıyor. Hayatta en çok duyduğum soru ne biliyor musun? Ee, biliyor musunuz? Bir bıyıkları ne zaman bıraktın sorusu ama iki numaralı soru. Aa bunu da mı bilmiyorsun? Adam, yani hatta en çok duyduğum şey cahillik, en çok sıklandığım şey cahillik oluyor. Çünkü ben her şeyi sorarım. O ne sorarım, bu ne sorarım hiç çekinmem. Ve genelde hiç kimse soru sormuyor. Yani benim tanıştığım herkes her şeyi biliyormuş gibi oluyor. En çok sorulan soru, aa bunu da mı bilmiyorsun soru çünkü kimse aptal gibi gözükmek istemiyor. Ve bu merak onları aptallaştırıyor. Çünkü sormadığı için kendini geliştirmiyor. Ve hiçbir zaman unutmayın, sormayan öğrenemez. Sormaktan korkmayın. Çalışmaktan, çabalamaktan çekinmeyin. Ve beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Üçüncü bir şey çünkü. Bulamadım ama yapacak. Her şey iş olmadı. Çok teşekkürler. İyi günler.